يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتون إلا وأنتم مصدومون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبست منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا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 veyahut da kişinin heva ve hevesine tabi olmasıdır. Allah subhanahu aleyhi ve sellem peygamber aleyhissalatü vesselam'a diyor ki sümme cealnâke alâ şeri'atim minel emri fettebi'hâ ve la tettebi'hâ ehvâ ellezîne lâ yâlem sonra biz seni bir şeriat üzerine kıldık sen o yola tabi ol diyor Allah subhanahu aleyhi bilmeyenlerin heva ve hevesine tabi olma diyor Allah subhanahu aleyhi yani buradan neyi anlıyoruz biz arkadaşlar buradan bizim anlamış olduğumuz şudur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 Allah Subhanahu ve Teala bunu ne diye isimlendiriyor? Bil ki onlar heva ve heveslerine tabi oluyorlar diyor. Böyle bir ben Allah'a yaklaşmak istiyorum desin. Böyle bir ben daha fazla hayır kazanmak istiyorum desin. Böyle buna bir adet hasene desin, güzel bir ibadet desin. Bunun hiçbir neyi yoktur arkadaşlar. Hiçbir manası yoktur. Rabbul İzz ve'l Celal bunu heva ve hevese tabi olmak diye isimlendirmiştir. Yine Allah Peygamber Efendimiz Sallallahu ve emrederek diyor ki insanlara şöyle buyur: اِنَّ هَذَا سَرَاتِ مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوا وَلَا تَتَّبِعُوا اَسْسُبُلْ Bu benim dosdoğru olan yolumdur, buna tabi olun. Yani tek bir tane yoldur. Buna tabi olun. Benim sünnetimdir, benim yolumdur, buna tabi olun. Farklı yollara tabi olmayın diyor Allah subhanehu teala. Peygamberin müstakim olan yolunun dışındaki yolları Allah subhanehu teala ne diye isimlendiriyor? Farklı yollar diye isimlendiriyor. Ve bu ayetin tefsirinde İmam Ahmet arkadaşlar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 iki şat koşuyor Allahu Teala. "Fe men kana yercu <gülüyor> liqa'a rabbih fe liyamel amelen salihah ve la yuşrik bi ibadeti rabbih ahada." Rabbine karşı günde sevap umanlar karşılık almak isteyenler veya Rableri ile karşılaşmayı umanlar diyor Allah Subhanahu ve Teala. iki şey yapsınlar. Amel salih amel işlesinler ve amellerinde şirk koşmasınlar. Daha önce de belirttiğimiz gibi arkadaşlar, selef uleması bu ayeti tefsir ederken diyorlar ki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 Siz ne yapıyorsunuz bu şekilde? Çünkü İbni Mes'ud peygamberden böyle bir zikir şekli görmemişti. Peygamber Hazreti Ayşe'nin Müslüm'de rivayet ettiği gibi her halde Allah'ı zikrederdi. Fakat bu şekil bir zikri İbni Mes'ud görmemişti peygamber aleyhissalatu vesselam'da. Ne yapıyorsunuz diyor siz? Onlar da diyorlar ki, ''Vallahi ey İbni Mes'ud, ma eradna illel hayır.'' ''Biz hayırdan başka bir şey istemedik.'' diyorlar. Bütün bidatçilerin söylemiş olduğu ortak kelime arkadaşlar.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 i̇bn Ömer'in yanında adamın biri hapşırıyor. Tabii biri hapşırdığı zaman biliyorsunuz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Elhamdülillah diye öğretiyor. Karşıdaki de ona ne der? Ya Allah der. Öyle değil mi? O da ona der ya hdikum ve nusrahba lakum der. Adam hapşırdığı zaman İbn-i, e, İbni Ömer'in yanında diyor ki Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Allah'a hamdolsun Peygamber'e salat ve selam olsun diyor. i̇bn Mesud diyor yok. E, i̇bn Ömer diyor hayır böyle olmaz diyor.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 bizzat'a bakış açısına bakalım. Medine'nin imamı İmam Malik ve Malik'i mezhebinin imamı olan ümmetin arasında makbul görmüş imamdan İmam Şatibi İtisam'da şu aklı yapıyor arkadaşlar. Diyor ki من ابتبع في الديني ويراها حتنا فقد زعن أن محمدًا خان الرسالة لأن الله يقول اليوم أكملت لكم دينكم ve İmam Malik devam eden diyor ki فما لم يكن يومئذ دينًا فلا يكن يومئذ دينًا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 Peygamber aleyhissalatü vesselamın mutlaka bize bunu haber vermesi lazımdı. Peygamber aleyhissalatü vesselam bize bunu haber vermediğine o zaman sen lisan halinle içinde bulunmuş olduğun hal ile vaziyet ile Peygamberin risalete ulaştırma görevine hıyanet ettiğini iddia etmiş oluyorsun. Yine aynı şekilde arkadaşlar adamın biri iman malin yanına geliyor. Ey Manik diyor. Nereden ihrama gireyim? Hacca giderken biliyorsunuz ihrama girilir. Ey Manik diyor. Nereden ihrama gireyim? İmam Malik diyor ki zulhuleifeden ihrama gir diyor. Çünkü e, biliyorsunuz i̇bn Abbas'ın hadisinde, sayhinde Peygamber aleyhissalatu vesselam ne, için ne diyor i̇bn Abbas? Vakkata Rasulullah sallallahu aleyhi ve selleme li ehlil medineti zellhüleyfete <gülüyor> Peygamber aleyhissalatu vesselam ihram yeri olarak Medine için Zülhüleyfe denilen yaptı? Orayı mekan seçti. Yani insanlar ihrama girmek istediğinde oraya gelip o kapıdan, o mikattan giderken ihrama gireceklerdi.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 konunun içerisinde örnek olarak zikrettiğimiz konu anlaşılsın diye, bilha idafiye anlaşılsın diye zikir meselesi. <gülüyor> Peygamber aleyhissalatü vesselam zikir yapmıştır. Peygamber'in ashabesi zikir yapmıştır. Ama bugün bazı insanların yaptığı şekilde bir araya gelip de koro şeklinde, rakseder sesinde hiçbir şekilde zikir yapmamışlardır. Ve bakın bu insanlar yapmış oldukları amellerini bizzat hasene diye isimlendiriyorlar. Tamam hocam diyorlar doğrudur. Bidat kötü bir şeydir. Fakat bidat ikiye ayrılır. E bidat-ı seyyiye vardır. E bir de bidat-ı hasene vardır. Sonra bidat-ı seyyiye sizin bahsetmiş olduğu kötülüklerdir işte. Ama bidat-ı hasene kişinin Allah'a daha fazla yaklaşmak için, daha fazla ecir almak için yapmış olduğu şeylerdir. Evvelen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 Mezhebler konusunda ciddi manada mutansıptır. Hatta mezhebe bağlı olmayan bir insana bidatçı gözüyle bakar. Fakat mezheb imamlarının bidat aklımaki sözlerinden bir haberdir. Mezheb imamlarının bidata bakış açısından nedir arkadaşlar? M -m -m bidata bakış açısından adam nedir arkadaşlar? Bir haberdir. Yani namazda sünnete binaen el kaldırmanın, el kaldırmanın gerektiğini adama anlatırsınız.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 Seçim hakkı yoktur diyordu. Allah subhanahu wa ta'ala. Ve yine Allah subhanahu wa ta'ala ne diyordu arkadaşlar? فَلْيَحْذَرِ الَّذ۪ينَ يُخَالِفُونَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ O peygamberin muhalefet edenler onlara bir fitnenin isabet etmesinden ve elin verici azaptan sakınsınlar diyordu. İnşallah bir sonraki dersimizde ise bidatın ümmete ve olan zararları bidatın.